Radyo Agos Parilus, günaydın. 22 Aralık 2012. Radyo Agos'un 7. yayındayız. Ben Robert Koptaş, yanımda Karin Karakaşlı. Günaydın hepinize. Günaydın. Ee, geçen hafta ben programda yoktum. Ondan sonra pazartesinden sonra gazetede yoktum. Neler yaptınız? Gazetenin boyunu küçültmüşsünüz. E i̇şte daraldık. Özlemimizden, kahrımızdan büzüştük. En endüstrinin zorlamasıyla 3 santim dikey gazete haline geldik. Daha havalı oldu ama. Oldu mu diyorsun? Şey ya bir siyah beyaz böyle kul cool duruyor. Zorlandınız mı peki haberleri sıkıştırmakta? Bir miktar köşe yazarları yalnız beklemediğimiz kadar anlayışlı çıktı. Ee, onun dışında da bol bol e, azla e, yetinmeyikliyle terbiye olduk. Daha da devam etmek gerekecek. Anlayışlı köşe yazarlarına sahip olmak iyi bir şey bir gazete Valla öyleymiş. Gazetede neler var bu hafta? Eee... Valla bir miktar sıkıcı gelişmelere devam maalesef. Onlardan bir tanesi Türkiye'nin aslında geleceğinin nasıl olacağını bence belirleyen hranting cinayeti davası sonrası gelişmelerden bir tanesi daha. Ve ne yazık ki yine hayli acıklı. Burada da... Rand Dink'in hayatını koruma konusunda ağır hizmet kusuru işleyen İçişleri Bakanlığı'nın ödemek zorunda kaldığı bir tazminat söz konusuydu. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin suçlu bulduğu kamu görevlilerinden aslında bunun tahsil edilmesi gerekirken İçişleri Bakanlığı bir rücu tazminat davası açmış ve Dink ailesine ödediği 159 bin TL'nin faiziyle tahsilini E, tetikçilerden istemiş. Yani İçişleri Bakanlığı kendi ihmalinin sonucunu e, katillerden alıyor ama aslında burada suçlanması gereken asıl devletin kendisi. Bizati ve aslında hani e, tabii tazminat da bahane sonuçta bir e, bir türlü üstlenilmeyen ve e, dolayısıyla da gereği yerine getirilmeyen bir sorumluluk sorunu olduğu için Bu da aslında bu son mahkeme kararıyla bir kez daha yüzümüze çarpılmış oldu. Ve tabii tazminat ödenmemesi için ve sıra savmak adına zamanında tazminat ödemeyi yürütme adına yapılan bir dava var. Orada din kailesi üyelerinin tazminatı hak etmeleri için ağır elem ve üzüntü duymaları gerektiği gibi tüyler ürpertici ar yoksunu diyeceğim bir ifadeye tenezzül ediliyor. Yani böyle bir ölümden dolayı sanki herhangi bir insan evladı o elemi duymazmış gibi. Bir de zaten hani elemi duyması gereken e, aile ne demek? Onun üstüne bir de e, Türkiye'nin çok büyük bir e, elemi olması icap ederken ve öyle olmuş iken e, halk nezdinde devletin bir türlü halkın seviyesine gelememesi halen e, Bizim bundan sonramız için gerçekten beni çok e, kaygılandırıyor diyeyim. Bir miktar karamsarlığa da e, sürüklüyor. E, bundan sonrasında ise e, tazminatın bu rücu etmek istedikleri tetikçilere e, dava açılması gerektiğini öne sürüyorlar. Öte yandan ama... Asıl tazminatın istenmesi gereken kişileri biz listeler halinde sayabiliriz. Çünkü bizzat zaten İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporla sabit bu isimler. Bütün kamu görevlileri, dönemin İstanbul valisi, vali yardımcısı, İstanbul ve Trabzon emniyet müdürlerinden, istihbarat şube müdürlerine, şube personeline ve tabi jandarmaya kadar uzanan uzun bir liste. Bir yanda da Trabzon aya hiç listeye bile dahil edilmiyor. Yani Albay Aliöz Trabzon Jandarma ayağı. Aynen. Ee, ve e, işin kolayına kaçılıp nasıl ki zaten hani cinayetin de üstüne kalması arzu edilen e, birkaç e, tetikçi var ise e, bütün sorumluluğunda... E, Bu maddi kisve altında onlara yüklenip e, devletin sırasında sağması gibi bir e, kolaycılık ve bunun içinde tenezzül edilen e, gayri insan diyeceğim e, ifadeler, yöntemler mevcut. Yılda 2012-2013'ün e, Ocak ayına geliyoruz. Bu haberin arkasına hemen ekleyebileceğimiz, bizi şaşırtmayan yine bir başka haber de e, Yargıtay'da Ranting cinayeti davasının temizini, Hrant 301. maddeden mahkum eden 9. dairenin bakacak olması. 9. ceza dairesinin başkanı da Ekrem Ertuğrul bu yargıta ceza genel kurulunda Hrant Dinkin aleyhine oy kullanmıştı. Yani 301. maddeden onu mahkum etmek yönünde oy kullanmıştı. Yani silsile aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok bu konuda. Maalesef. Bir diğer gündeme geçelim o yüzden kader değişmediğine göre Danimarka'da bir sergi tartışması vardı. Danimarka Kraliyet Kütüphanesi ve Kopenhag Üniversitesi'nde Ermeni soykırımı ve İskandinavların tepkisi sergisi açılması gündeme gelince bu sergiye alternatif olarak sözde Ermeni soykırımı başlıklı bir karşı sergi düzenlemenin kabul edildiği iddiaları. Hem dünyada hem de tabii Türk basınında yoğun olarak yer aldı. Bu haber ee, ilk çıktığında bir sergi düzenlenecek. Yani soykırımı inkar eden bir sergi Türkiye tarafından düzenlenecek Bir deniyordu. karşı atak öyle, olarak öyle değil o şekilde. Ee, arkadaşımız Fatih Gökhan Diler doğrudan bağlantıya geçti. Kraliyet, Kraliyet Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erlant Kolding Nielsen'le ve Kopenhag Üniversitesi Çağdaş Türkiye Çalışmaları Bölümü öğretim görevlisi Doktor Daniela Kuzmanoviçli, özellikle e, Kraliyet Kütüphanesi e, Başkanı'nın söylediği e, zaten hani 6 Kasım'da açılan bir, bir sergi var bir kere onu anlatıyor ayrıntılarıyla. Ermeni soykırımı ve İskandinavların tepkisi sergisi 1915 sırasındaki olaylara bizzat tanıklık etmiş İskandinav yardım işçilerinin daha önce yayınlanmamış anılarından faydalanılıyor. Ermenistan Büyükelçiliği ile işbirliği halinde oluşturulmuş bir se Burada sergi bu. Burada ben bir parantez açayım belki bilmeyen olabilir. Bu İskandinavların tanıklığı önemli çünkü e, pek çok ülke Birinci Dünya Savaşı'nda İskandinav ülkesi tarafsız olduğu için Anadolu ve Suriye. Coğrafyasında onların misyonerleri ve yardım görevlileri, sağlık görevlileri görev yapabiliyorlar. Görev yapabildikleri için de Ermenilerin başına neler geldiğini, tehcir kafilerin ne tür saldırılara uğradıklarını birinci elden kendi gözleriyle tanık oluyorlar ve yazdıkları da bu anlamda çok önemli kaynaklar. Kesinlikle. Ki zaten sonrasındaki süreçte de Kürt ve Suriyani mültecilere de İskandinav ülkeleri özellikle İsveç sahip çıkmasıyla da tanınıyor. Burada söz konusu olan sergi açılışından sonraki bir gelişme. Ekim ortasında Türkiye elçiliğinin talebi üzerine bir toplantı gerçekleştirilmiş. Kütüphane başkanının anlattı ve... Bir soru yöneltilmiş Kraliyet Kütüphanesi'ne Danimarka hükümeti Ermeni görüşüyle aynı noktada mı duruyor diye. Kendisi de bu vahşete kurban giden çok sayıda insan olduğunu inkar eden Türk bakışına karşı çıktığını ifade etmiş. Eleştirel bir bakış açısıyla bir tarihçi olarak mesele bana ilginç gözüktü. Türkler Danimarka'da yüksek seviyeli bir tartışma ortamında görüşlerini nasıl destekleyecek, ispat etmeye çalışacak bunu görmek isteriz deyip Hani bir nevi hodri meydan diyor Nisan. Bu sebeple de Büyükelçi'ye Ermenilerin sergisi gibi iyi belgelenmiş bir paralel sergi açması teklifinde bulunduğunu belirtiyor. Arkasından da ekliyor böyle bir serginin 2015 yılının sonuna kadar müzenin sergi ajandasında yer almadığını. Kendilerine somut bir sergi projesi sunulursa da 2015'ten sonra bu kriterler çerçevesinde gündeme alabileceklerini Bu arada tabii Nilsene bir de Aydınlar'ın e, e, mektubu vardı. E, yazar akademisyen ve milletvekillerinden bir grup e, Aydın. 18 Aralık'ta e, ülkenin en önemli gazetelerinden Berlinske'ye yazmıştı. E, Yine bu kütüphane başkanına hitaben Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi ve demokratikleşmesinin önüne engel olmayın başlıklı bir açık mektup ıı, yayınlamıştı. Ona mukabil de Nisan bir açıklamada bir değerlendirmede bulundu. İçeriğine sadece küçük bir çekinceyle ile katılıyorum. Ee, Kraliyet Kütüphanesi'nin böyle alternatif bir sergiye yer vermesiyle Türkiye'deki resmi görüşü desteklediğim, Fikrine katılmıyorum. Türkiye Büyükelçiliği'ne de böyle bir öneri yaptığımda bunun bir tartışma doğuracağını ve Türk tezlerine karşı çıkan Ermenilere, Türklere farkındalık yaratmak için ve Danimarka'da yaşayan Türkiye kökenli 100 bine yaklaşan bir nüfusu da bilgilendirmek için fırsat olacağını düşündüm diyor. Yani Kraliyet Kütüphanesi direktörü tepkiler üzerine yani 1915 ile ilgili serginin Türk Büyükelçiliği tarafından e, karşı çıkılması buna tepki gösterilmesi üzerine o zaman siz de kendi tezlerinizi e, saygın bir düzeyde ifade edecek bir sergi yapabilirsiniz demiş. Ama henüz bu sergi hazır değil herhangi bir programa alınmış değil e, ve durum şimdilik bundan ibaret gelecek zaman neler gösterecek onu hep beraber göreceğiz. E, evet. Ben mi gireyim? Gir. <gülüyor> Senin nefesini daha çok tükettim az önce. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha güzel eliyor bakalım. Ee, azınlık toplumlarını ilgilendiren bir haberimiz var yine ee, Sarkis Gürey arkadaşımız e, hazırladı ee, birkaç defadır söyledik bilenler tekrar biliyor zaten ee, azınlık toplumlarının vakıflarının seçimlerinde yönetim kurulu seçimlerinde türlü zorluklar türlü sorunlar yaşanıyor hileler kavgalar seçim yönetmeninin uygun olmaması nedeniyle hukuki sorunlar yaratması nedeniyle yapılan tartışmalar ve vakıfların adil ve etkin yönetimi ...önünde bu seçim yönetmeni büyük bir engel olarak gözüküyordu. Biz de uzun zamandır bu yönetmelikteki sorunlara dikkat çekiyor. Ee, seçimlerin dar alanda yapılmaması, herkesin katılımına açık olması... ...çoğulcu bir şekilde yapılması için bu yönetmeliğin değişmesi gerektiğine inanıyorduk. Bu 2008'de yürürlüğe girmiş bir yönetmelik ve 4 yılda tam 15 davaya konu oldu. Yani Ermeni ve Rum vakıflarından vakıflarının 15'inin seçimi tartışmalı, kavgalı ve sonuçta da mahkemeye taşınan... Sonuçlar verdi bu durum dikkat çekmiş olacak hem Ermeni toplumu bir ortak irade ortaya koydu yönetmeliğin değişmesi konusunda hem Rum toplumu benzer bir irade gösterdi onların da Rum Vader Rum Vakıfları Dayanışma Derneği diye bir ortak kuruluşları var azınlık vakıflarının vakıflar meclisindeki temsilcisi Lucky Wingas'ın da ön ayak olmasıyla yeni bir seçim yönetmeliği hazırlanma çalışmaları zaten sürüyor. E, bu süreçte devletle de belli ki iyi ilişkiler tutturulmuş, bir diyalog kanalı e, açılabilmiş ve o sayede Vakıflar Genel Müdürlüğü şu an yürürlükte olan e, ve karşı çıktığımız, sorumlu bulduğumuz seçim yönetmeliğini askıya aldı. Ve yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar da yani cemaatler kendi içinde toplanarak ortak bir şekilde hazırlayacakları yönetmelik Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunulana ve onaylanana kadar da herhangi bir seçim yapılmayacak. Bu bizim tartışmalı üç oran seçimlerinin de yapılmaması anlamına geliyor ki bu iyi bir gelişme umarız bu sürecin sonucunda da gerçekten demokratik ve şeffaf bir seçim yönetmenine kavuşuruz o zaman vakıfların önemli bir sorununu halletmiş olabiliriz sorunlar çok ama bu adımı atmak gerçekten önemliydi. Laki bir de azınlıklar için de bir ombutman e, gereğinin altında çizmiş, onbutmanın bir yardımcısının gayrimüslim toplumların soruyla il, sorunlarıyla ilgilenmesini istemiş. E, Umarısı tabi hani e, baştan etçi e, lezzetinde bir onbutman olmaz o, hani e, o ba bakış açısıyla. Bana onbutmanın söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Bir diyoruz. miktar öyle sanki. Ama tabii ki özellikle gayrimüslim azınlıkların bir arada bir irade koyması açısından da gelişmeler bir hali sevindirici. Hı hı. Bir diğer haberimiz yine geçen haftadan basında tartışılan bir habere açıklık getirme hali. Türkiye Katolik Episkoposlar Kurulu basın sözcüsü Rinaldo Marmara geçen hafta Vatan Gazetesi'nde çıkan röportajında kendisine atfen yer alan bazı ifadelerle ilgili olarak Agus'a açıklamada bulundu. Röportajda kendisine e, e, atfedilerek 1915 olaylarına Ermenilerin neden olduğuna dair belgeler var gibi bir takım e, ifadeler yer almıştı e, gazetede. E, açılan e, Vatikan e, belgeleri ve arşivler üzerinden e, Marmara buna tepki göstererek ben bu tür ifadeler e, kullanmadım dedi yani Rinaldo Marmara özel şeyi vurguluyor bu düzeltmesinde ben zaten 1915 ile ilgili çalışan Ermeni meselesi üzerine çalışan biri değilim. Benim araştırmalarım daha çok Latin Katolik cemaati Osmanlı Katolik cemaati üzerine Osmanlı e, Vatikan ilişkileri üzerine bu konuda çok sayıda kitabım var bunların hiçbirinde Ermeni meselesi özel bir yer tutmuyor. E, bundan sonra da öyle bir amacım yok. Benim ağzımdan ne, böyle şeyler yazılmasını maksatlı buluyorum e, diyor. Biz de şaşırmıştık gerçekten. Rinaldo Bey'in Vatikan belgeleri 1915'te Türk tezine umut olacak işte 1915'te Ermenilerin sorumluluğu olduğunu gösteren belgeler var Vatikan arşivinde demesi bize garip gelmişti bir hafta önce kendisine ulaşamamıştık İtalya'daydı soru işaretiyle biten küçük bir haber yapmıştık bunları gerçekten Rinaldo Marmara mı söyledi diye geri döndüğünde kendisi bize basılı yazılı bir açıklamayla ayrıca telefonla da temas kurarak haberin doğru olmadığını söyledi umarız vatandaki arkadaşlar da bu yanlış ve aslında yalanlanmış E, doğru olmayan haberi e, düzeltirler e, Ermenistan seçimleri Haberimiz var bir de hı hı. E, Bu hafta e, ilginç bir gelişme oldu Şubatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Ermenistan'da ve bu seçimlerin En kritik noktası e, Ser Serkesyan'ın şu anki Cumhurbaşkanı'nın Karşısına kimin rakip olarak çıkacağıydı e, Gagik Zarukyan e, Müreffeh Ermenistan Partisi'nin Genel Başkanı Ülkenin oligarklarından biri aslında Ama hayırsever Ee, halkla ilişkiler iyi ve bir anlamda da güler yüzlü bir oligark. Ee, eski bilek güreşi şampiyonu, dünya bilek güreşi şampiyonu böyle ilginç bir e, figür. Ve e, epey de e, halk tabanı e, ona teveccüh gösteriyor. Son seçimlerde %30'a yakın oy aldılar. Yanılmıyorsam %30 civarı oy aldılar. Ve Sarkisyan'a olabilecek tek ciddi rakip olarak görünüyordu. Veya onun kimi destekleyeceği çok önemli görünüyordu. Bu arada bir parantez içinde ektiğim ki bu müreffeh Ermenistan Partisi'nin aslında Sarkisyan'a suni bir muhalefet oluşturmak için kurulduğuna dair de e, şüpheler var. Çünkü Ermenistan'da 2008'de e, sert küçük de olsa sert bir muhalefet vardı. O e, kanlı bir şekilde bastırıldı 1 Mart'ta 10 kişinin öldürüldüğü olaylarda. O muhalefetin biraz sesini kesmek için bir suni muhalefet bir sarı muhalefet oluşturmak için bu partinin kurulduğu. Gagik Zarukyan'ın o partinin başkanı yapıldığı şüpheleri vardı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıkçası garip Tsarukyan adaylık göstermeyerek ve kimseyi de desteklemeyeceğini e, ilan ederek aslında bu şüpheleri haklı çıkaran bir tavır içine girdi. Lilit Gasparyan'ın haberi de e, şu an artık 2000 e, özür dilerim 2013 Şubatındaki seçimin sadece bir formalite haline aldığını, e, Sarkisyan'ın rakipsiz olacağını, e, adaylığını gösteren e, Miras Partisi'den Rafi Hovannisian'ın çok küçük bir oy oranında kalacağını ve gerçek bir rakip olmadığını E, söylüyor. Dolayısıyla Ermenistan'da e, bugüne kadar olanın aksine seçimlerde hile de olmayacak diyor çünkü rakip yok ve Sarkisyan son derece rahat. O Buradan, bilek güreşi de baştan bilek bükülmüş olarak herhalde gerçekleşecek. Evet da, danışıklı şeyde. bilek Gövüş güreşiymiş o olmuş. öyle gibi görünüyor. Barton Oscaryan'ın da eski dışişleri bakanının e, bir açıklaması olduğu zannediyorum. Kendisi partisiyle hem fikir olmamakla birlikte mecburen saygı duyduğunu ifade ediyor. Aslında daha farklı mücadele yöntemlerinin denenebileceği şeklinde belli ki büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan müreffeh Ermenistan Partisi'ne, Zarukyan'ın partisine bir alternatif muhalefet gerçekten oluşturulabilir mi umuduyla girmişti. Ee, sanıyorum. Bir anlamda herhalde bir miktar kandırılmıştı. Kandırılmış, da kandırılmış hayal kırıklığına uğramış olsa gerek. Üstelik bu süreçte de e, kurmuş olduğu ve sivil toplum alanında faaliyetler gösteren Sivil TAS Vakfı da yolsuzlukla suçlandı. O Onun arkasında da siyasi iradenin olduğunu aslında biliyoruz. E, Oskanyan bu süreçten en çok zararlı çıkanlardan biri diyebiliriz. E, buradan bir şarkıya e, geçeceğiz. Özellikle seçtim. Şarkının adı Garavan yani Kervan. Ermenistan'da kervanlar bugüne kadar olduğu gibi aynı şekilde yürüyecek Beyrutlu sanatçı Aylin Haçaduryan'dan geliyor. Dare jump don't you? Surchus, uh u shurcha ka Arevalan soras anabadu un jam per in me Manşet haberiyle devam edelim. E, manşet haberimizde de sevak davası ile ilgili e, bir e, gelişme söz konusuydu. Bu davalar ve ifade ettikleri üzerinden e, maalesef e, manşetleri görmek durumunda kalıyoruz. Sevak davasında organize ifade başlığıyla e, çıktı bu haftanın agosu. Bu arada bir not düşeyim. Bu sevak davasını başından biri Elbette ki biz takip ediyoruz ama radikal en çok yer verdi. Onun dışında da basında çok az yer bulduğunu e, hatırlatırım. Yani sevak davası Türkiye'de konuşulan bir dava değil. Yani radikal ve agos olmasa kimse konuşmayacak bunu. Halbuki o kadar büyük şüpheler var ki bu haftaki haber de o şüphelerden biriyle ilgili. Batman'ın Kozluk ilçesinde Gümüş Örgücü Jandarma Karakolunda askerlik yaptığı sırada tam da 24 Nisan tarihinde 2012'de Kıvanç Ağoğlu adlı bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti Sevak Balıkçı. Ee, onunla ilgili davada yaşanan e, bir e, gelişme bu. Olay sırasında aynı karakolda askerlik yapan Hakan Tekkanat'ın e, ifadesine ulaşıldı. Ve e, Tekkanat Sevak'ın vurulmasının ardından karakolun rütbeli personelinden Sadrettin Ersöz'ün görgü tanığı askerlerle üç kez özel toplantı yaptığını anlattı. Aynı gün içinde yapmışmış. Aynı gün toplantı. içinde ve bu tanıklara A oğlu lehine ifade vermeleri yönünde telkinde bulunduğunu anlattım. Giden gitti. E, biz e, A oğlu lehine ifade verelim diye yönlendirmiş askerleri ifadeye göre. E, dolayısıyla tabii davanın başlangıcından bu yana da tanık ifadelerinin yönlendirilmiş olduğuna e, dair büyük şüpheler vardı. Bir anlamda bu şüpheler bir kez daha maalesef doğrulanmış oldu. Balıkçı ailesinin avukatı İsmail Cem halavut başından beri askerlerin ifadelerinin neredeyse tek bir kalıptan çıktığını ve bazı noktalarda çok büyük açıklar verdiğini, çelişkiler barındırdığını söylüyordu, iddia ediyordu. Bununla ilgili taleplerde bulunuyordu ve bu ifade, bu asker ifadesi bu şüpheyi büyük anlamda doğruluyor ve yönlendirme olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Şimdi mesele tabii bu ortaya çıkan e, yeni bilgilerle ne yapılacağı aslında her şey iyi kötü ortaya konuyor da onların e, yorumu e, iyi niyetle adalete gerçek anlamda e, hizmeti noktasında büyük aksamalar oluyor. Silah nasıl ateş aldığını görmediklerini söyleyenler daha sonra ısrarla kaza olduğunu belirtmişlerdi. E, tanık ifadeleri zaten yüzeysel ve çelişkiliydi. İlk ifadeler olayın üzerinden 6 saat kadar geçtikten sonra alınmaya başlanmıştı. Şimdi bu halkaya e, bir de bu yeni tanığın ifadesi eklendi. Sevak Balıkçı e, tek örnek değil Türkiye'de askerde görev yaparken e, hani e, bilinen ifadeyle vatani görevini yaparken ölen, öldürülen, intihar ettiği söylenen çok fazla sayıda insanımız var. E, bununla ilgili son zamanlarda kamuoyunda daha çok habere yer veriliyor ama ne kadar araştırılıyor bilmiyoruz. Yüzlerce örnek var, yüzlerce intihar var. Özellikle Kürt askerlere yönelik çok ciddi e, şüpheler var. Sevak da onlardan biri bütün bu cinayetlerin ya da bütün bu ölümlerin hepsinin aydınlatılmasını bekliyoruz diyerek başka bir şarkıya geçelim. Tunceri Ovacık yöresinden zazaca bir türkü Şevval Sam'dan geliyor El Radio Agos. Mahkemeniz her durumda tarihe geçecektir. Ya bu geleneği kıran ve zedelenen yargı güvenini yeniden tesis eden mahkeme olarak ya da siyasi cinayet ve düşmanlık geleneğini sürdüren olarak. Takdir mahkemenizindir. 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink davasının 22. duruşmasında Hrant Dink'in avukatları Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz'a sesleniyor. Açık Radyo. Reklamlar. Vada bu yılbaşı da çok bonkör. 31 Aralık'a kadar akaryakıt, gıda marketi ve giyim sektörlerindeki Worldview işyerlerinden alışveriş yapın. Yapacağınız ikinci ve sonrasındaki 100 lira ve üzeri harcamalarda 10 lira... Toplamda da 100 lira world puan kazanın. Kampanyaya katılmak için yılbaşı yazıp kartınızın son 6 hanesini 3160'a gönderin. Ayrıntılı bilgi worldcard.com.tr'de. Yeni yılın kutlu olsun Türkiye. Boş Yeşil Kutu Çevre Eğitimi Projesi ile Türkiye'yi il il gezerek...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 Açık radyo. Radyo Agos. Ee, bizim için Radyo Agos'un en keyifli bölümlerinden biri ee, konuk aldığımız bölüm. Ee, sabah sabah hayatımıza heyecan geliyor. Ee, bu haftaki konuğumuzda Uzun Yıllar Milliyet gazetesinin İsviçre temsilciliğini yapan gazeteci Mustafa Yoker. Hoş geldiniz Mustafa Yoker. Hoş bulduk. Kendisini Kalimera Fener Şalon Balat adlı... Ee kitabı üzerinden ağırlıyoruz. Ee, arkadaşımız Emre Ertani çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Ee, bunda hem tabii Mustafa Bey'in kendisinin olanca açıklığıyla e, kitaptan ziyade e, bütün bir e, sur içinde geçen Çocukluğunu İstanbul'da tanık olduğu toplumsal dönüşümü birinci elden tanık olarak anlatması ve o samimiyeti oluşturmalarının etkisi var. Çok çok sevdiğimiz bir röportaj oldu. İstanbul Ankara hükümetinin ötekisiydi başlığıyla da aslında bir siyasi göndermede de bulundu. Mustafa Bey sizin söylediklerinizde Emre'ye anlattıklarınızda benim ilgimi çeken nokta şu oldu. Türkiye'de özellikle İstanbul'da gayrimüslimlerden çok bahsedilir. Eski İstanbulların bir sürü gayrimüslim dostu ahbabı olur. Ama burada bu bahsedişte bu insanların gerçek yaşadıkları ne tür baskılarla karşı karşıya oldukları aslında ne tür travmalar yaşadıklarından pek bahsedilmez. Onları böyle nostalji unsuru olarak kullanan bir bakış evet. açısı vardır. Gördüğüm kadarıyla siz bundan epey uzaksınız. Resmi olanca gerçekliğiyle ortaya koymuşsunuz. E, neye borçluyuz bunu? Siz nasıl bir çocukluk yaşadınız? Aslında tabii ben bunu her şeyden evvel empati kurmamı borçluyum. Yani empati kurmamın kökeninde e, benim de o semtlerde bir azınlık içinden gelmem var. Çünkü benim ailem de köken olarak Alibi bir aile ve bulunduğumuz e, semtte e, çok ağırlıklı bir sunni inanış var. Hı. Nereden ha, göçmüşler? İstanbul'da? Gelenler e, benim annem babam e, Dersimli. Yani annem babam ikisi de Erzincan'dan. E, ...gelme... ...kökleri de Dersim'e dayanıyor... E, ...ikisinin de... ...tabii çocukluğu İstanbul'da geçmiş... ...İstanbul'da un kapanında e, ...ilk yerleştikleri yerler... ...zaten... E, ...bütün Haliç kıyısı... ...olduğu gibi o dönemlerde göç alıyor... ...ama benim babam... E, ...baya bir erken gelmiş... ...yani 38'de gelmiş... E, ...annem de aynı şekilde 38'de... ...38 tabi... ...ilginç bir döneme... E, ...rast geliyor... Birincisi Erzincan'daki deprem ikincisi ise tabii ki Dersim olayı var oradan zorunlu göçle gelenlerden. Biz tabii aile içinde bu konuları konuşmazdık. Yani annem babam bana hiçbir zaman ben askere gidene kadar böyle bir olgudan hiç haberim olmadı. Ancak işte askere gittiğim... Ev, evde nece konuşulurdu? Türkçe Evde mi? Türkçe, Türkçe. Hı -hı. Zaten bizimkiler e, şey Zazaca Hı -hı. bilmezler. Yani Hı -hı. benim annem babam da ikisi de e, Türkçe konuşurlar. Hı -hı. E, dedelerim de aynı şekilde Türkçe konuşurlardı. E, o bölgede e, çünkü onların bulunduğu yer e, Erzincan tarafı. Belki Hı -hı. E, tabii ki dersimde Zazaca konuşuluyor. Hı -hı. Ama e, babam kemahlı, annemse e, merkez köylerinden e, Erzincan'ın Kılıçkaya. ...sürbanlı... Ee, ...ilginçtir tabi o Sürban da... ...eski bir Ermeni köyü... ...Surp Vahan... Surp Vahan evet. yani, Aziz, Vahan'dan geliyor. Evet, ...Aziz Vahan'dan geliyor... ...yani e, tabi e, iletişimler... ...o dönemde çok iyi... ...öyle bir aileden geliyorum... ...İstanbul'a geldiğimizde... ...yani geldiklerinde daha doğrusu biz... ...onlar yerleşiyorlar ve ben... E, ...kardeşlerim hep beraber doğduktan sonra... ...biz Haliç kıyısında büyüdük... ...olduğu gibi büyüdüğümüz yer... Genellikle ağırlıklı olarak e, Lazlar'ın, yani Karadenizlilerin, e, Rumların ve Yahudilerin yerleşim bölgesi. Şimdi o kıyılarda tabii e, her yere yürüme mesafesinde gidilir. Yani böyle şu anki İstanbul'u düşünmemek lazım. Biz sur içinde doğan, büyüyen çocukların hepsi her yere biz yürüyerek giderdik. Yani sinemaya da, okula da her yere yürüyerek giderdik. O yüzden e, arkadaşlıklarımız kolay kurulurdu. Mesela bir sınıf arkadaşımız herhangi bir Balat'tadır. Ben benim mesela bütün çocukluk arkadaşlarım e, Balat'taydı. Balat'taki Taraklı İlkokuluna gittim hı hı. ve e, Balat'taki arkadaşlarımın da e, bayağı bir büyük bölümü Museviydi, Yahudi'ydi. Hatta sıra arkadaşlarım vardı. İlkokul birinci sınıftaki sıra arkadaşım bir tarafında Isaac oturuyordu, bir tarafında da Jenny oturuyordu. E şimdi biz o dönemde e, arkadaş olarak Çocukluk arkadaşları olarak Rumları ve e, Yahudileri tanıdık. Ayriyetten de esnafımız da öyleydi. Yani mesela kasap vardı Fener'de, Dimo. E, i̇ki tane eczane vardı Fener'de. Bizi de e, sahipleri Rum'du. Ama ilginçtir. E, Balat'la Fener arasındaki bölgede doktorların çoğunluğu e, Rum'du. Eczacıların da çoğunluğu Musevi'di. Yahudi'di. E, hemen hemen Ee, diyebilirim ki Türk hiçbir doktor ve e, şey eczacı yoktu. Röport, bir de küçük Mustafa Paşa tarafından. Röportajın vardı. bir yerinde şöyle diyorsunuz. Bugün sokakta herhangi birini durdurup ismini sorsalar ve o kişi Mardiros dese, <gülüyor> yani bir Ermeni ismi, e, karşısındaki hemen abi ne güzel Türkçe konuşuyorsun, nereden öğrendin diyor. Kimsenin gayrimüslim kasabı, bakkalı, sınıf arkadaşı, komşusu yok. Doğal olarak da tanımıyorlar diyor. E, bu tanımama hali e, bizim ilgimizi... İstanbul'daki kentsel dönüşüm meselesi üzerinden de çekiyordu. Yani başından beri biz bu kentsel dönüşüm meselesi çok tartışılıyor. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Ama bize eksik gelen ve bir türlü ucundan yakalayamadığımızda bir şey vardı. Burada gayrimüslimlerin kent dönüşürken değişirken ne, nerede oturduğu yani daha doğrusu nerede oturmadığı artık nerede yok olduğu çok fazla konuşulan bir konu değil. İstanbul aslında bu anlamda da büyük bir dönüşüm yaşadı değil mi? kesinlikle yani kesinlikle bir kere e, her şeyden evvel şunu unutmamak lazım e, İstanbul'un oluşum dönemi gelişim mi fetihten sonraki dönemde İstanbul'da e, Müslüman ahali düz aks yani Sultan Ahmet'ten Edirne Kapı'ya kadar uzanan İstanbul'un düz aksı üzerinde yerleştiriliyor öteki taraftan Marmara Kıyısı e, genellikle e, Rumlar ve Ermenilerin ağırlıklı olduğu yer Haliç kıyısı ise Rımlarla Yahudilerin ağırlıklı olduğu yer. Bugün e, bu semtleri dolaştığınızda çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. E, buradaki evlerin büyük bir kısmı e, yıkılmış, yıkılmış, yıkılmakta, tahrip olmakta e, ihmal edilmiş durumda. İnsan e, tarihi yarımadanın içine girdiği vakit bu tarihi yarımadanın kıyılarını dolaştığında bu evleri böyle harap bir vaziyette görünce içi acıyor tabii. Orada bir soru soruluyor. Yani insan kendi kendine neden böyle hı hı. neden böyle diye bir soru geliyor. O neden böyle sorunun cevabı aslında e, gayrimüslimlerin bir şekilde yerleştikleri o bölgelerden uzaklaşmaları veya uzaklaştırılmaları diyebiliriz. Peki o bir şekildeydi sorayım ben size o zaman evet. hangi şekilde? Bir şekilde o söyleyeyim e, bu şekil tabii çok erken başlıyor. E, birincisi mesela e, Trakya olayları var. 1934 19'34 1934'te Trakya'daki bütün ır'klarları ile Edirne o bölgedeki e, Yahudi cemaati e, belirli bir takım programlarla yani e, tahriklerle e, oralardan resmen terk etmeleri sağlanıyor ve hepsi balata ya yerleşiyor yaklaşık olarak şimdi bu birinci şey ikincisi ise 6750 olayları e, üçüncüsü 64 kararnamesi. 1964 çok kişi tabii her e, bu gidişleri şeye bağlarlar. E, 67 Eylül olaylarına ama 67 Eylül olayları aslında çok büyük bir göçe sebep olmadı. Asıl göç 64 kararnamesiyle oldu. Yani Kıbrıs olayları nedeniyle Yunan pasaportu taşıyan ama Türkiye vatandaşı evet, olan Rumların e, iki hafta içinde sanırım çok aynen, kısa bir sürede aynen yanlarına sadece 20 dolar ve birkaç kilo yük alarak ülkeyi terk etmeye zorlanmaları olayı. Aynen öyle. Çünkü 1930 yılında e, Venizelos'la Atatürk tarafından imzalanan bir Seyri Sefain anlaşması var. Seyri Sefain anlaşması 12 bin... Ee, Rumun, e, Yunanlı'nın daha doğrusu Rum demeyeceğim Yunanlı'nın e, Yunanistan'dan Türkiye'ye çalışmak için gelmesini yani şu anki bizim Türklerin işte e, Gastarbeiter dediğimiz Almanya'ya gidenlerin yaptığı gibi çalışma müsaadesiyle gelip yerleşiyorlar. Bu 12 bin kişi e, tabii ki evlilikleriyle, çoluk çocuklarıyla birlikte e, sayı gittikçe kabarıyor. O dönemdeki yerleşim kompartman sistemi. Yani e, bütün cemaatler kendi bölgelerinde yaşıyorlar. Onun içinde kendi içlerinde e, evlenerek e, cemaati genişletiyorlar. E, bu vesileyle tabi e, Türkiye vatandaşı e, Rumlarla e, dışarıdan Yunanistan'dan gelenlerde evlenerek aileler oluşturdular. Burada tabi bir facia yaşandı. O facia şu e, bir e, Yunanistan vatandaşı bir Yunanlı İstanbul'da. ...genellikle İstanbul'a geldiler. İstanbul'da bir Türk vatandaşı Rum'la evleniyor. Bunlardan 2-3 tane çocukları oluyor. Ve çocukların hepsi Yunan vatandaşı. Ee, bayanın e, annesi babası Türk vatandaşı ve Türkiye'li. Ki bu aile baba hariç hiçbirisi Yunanistan'ı bile görmüş değil. Yani Yunanistan'la da bir bağlantıları yok. Ve sonuçta böyle bir çoğalmayla ki bir de e, import damatlar var... Yani i̇lginçtir şimdi Almanya'daki Türkler nasıl e, Türkiye'de devamlı şekilde gelin ve damat import ediyorsa Aynı şekilde o dönemde de e, Türkiye'deki e, Rum aileler damatlarını import olarak Yunanistan'dan getiriyorlar şimdi, Onlar Şimdilerde da de, internetin chat roomlarında Aynen, oluyor o şekilde O zaman yani. daha çok mektupla fotoğrafla <gülüyor> Aynen mektupla olabilir, fotoğrafla aile şeyleriyle e, Ben tabii e, bu olayları çok çok iyi biliyorum bizim semtten biliyorum E, Zaten gelenler... yüzümüzde güller açtı birden. E, tabii yani. Çünkü <gülüyor> e, çok iyi e, dostlarımızdı. Çok iyi komşularımızdı. E, yani hep gözümün önüne Maria abla geliyor. Maria abla e, çocuklarıyla birlikte beni de alırdı. Sinemaya giderdik. Yazlık sinemaya. Çörekler hazırlardı. Bir de o zaman tabii yazlık sinemadaki e, sandalyeler tahta biliyorsunuz. Tabii şehirli kadın. E, bir de şey yapardı. Minder alırdı. <gülüyor> <gülüyor> Minderleri alırdık. Giderdik. Otururduk. Şey yapmasın diye. E, Gayrimüslim azınlıkların... E, Azalması ve azaltılmasıyla birlikte bir Müslüman göçü de yaşandığını Aynen. ve aslında şehrin o dokusunu bir anlamda yeni bir halka üzerinden de kaybettiğini söylüyorsunuz. Söyleşi de o da çok ilginç noktalardan biriydi. Yani yarı kalmış bir şehirleşme evet. bir türlü kent devamı Kent soyluluğun tükenmesi. Aslında olay kent soyluluğun tükenmesi diye nitelendiriyorum. Çünkü fetihten sonra yani bir denge unsuru oluşturuyor Fasistan Mehmet Bursa'dan Ermeni patriğini getirerek e, Samatya'daki Surkevok e, kilisesinin bulunduğu yere yerleştiriyor eski bir Rum kilisesi veriyorlar e, öteki taraftan e, Rum patriğini Edirne'den çağırarak yeniden İstanbul'a getiriyor ve ne oluyor cemaati İstanbul'un kozmopolit yapısını koruyor Türkleri de getiriyor diğer yerlerden Rumları getiriyor Yahudileri getiriyor ve yerleştiriyor İstanbul'da bir var olan Bizans döneminden beri var olan kozmopolit yapıyı koruyor bu kozmopolit yapı aslında benim çocukluk yıllarıma kadar korundu. Yani 50'li yıllar 60'lı yılların ortasına kadar kozmopolit yapısı İstanbul'un korunaklıydı. Tabi bunlar kent soylu kişiler. Kent soylu kişiler genellikle kimlerdir? Ticaretle iştigal eden insanlardır. Bir de bürokrasinin askeri ve sivil bürokrasinin üst kademeleridir. İşte benim doğup büyüdüğüm o semtte e, kent soylu esnaf, kent soylu e, tüccar, Fener, Balat çevresine yerleşmişlerdi. Burada tabi illa hepsi zengin değil ama köklü. Şehirli ailelerde. Bu vesileyle o bölgede Müslüman kent soylularda yerleşmişti. Konaklar vardı. Bir sürü konak vardı. E sonuçta ne oldu? E 60'lı yani 50'li yılların ortalarından itibaren e, İstanbul'da milli halkın mahmlesi diye işte Menderes Hükümeti'nin başlattığı bir e, olay var. E, Haliç olduğu gibi sanayiye açıldı. Haliç'in sanayiye açılmasıyla birlikte e, tabii ki muazzam bir iş oldu. Sohbetimize devam edeceğiz İstanbul'un dönüşümünü ve sizin İstanbul'unuzun aslında nasıl bir anlamda yok olduğunu ama bu son söylediğinizi son derece önemsiyorum. Biz bugün Anadolu'ya da gittiğimizde Diyarbakır'a Sivas'a Malatya'ya insanların söyledi yani eski Diyarbakırlılar kalmadı eski Malatyalılar <gülüyor> kalmadı aslında bütün Anadolu kentlerinin bütün Türkiye kentlerinin bir, bir anlamda tahribata uğraması yozlaşması mı diyelim artık? Kent dokusunun kaybolmasında bu dediğiniz hem gayrimüslim hem Müslüman kent soylu nüfusun e, ülkeden bazen ayrılmak zorunda kalması ya da göç etmek zorunda kalmasının önemli rolü var. E, daha önce de Radyo Agusta e, konuk ettiğimiz e, şarkısını dinlediğimiz John yandan e, geliyor yine e, biliyorsunuz Amerika'da e, Ud Ustası olarak anılan pek çok Hollywood filminde de Ud Sesi e, veren e, usta John Bilezikçian Lama beta Yeta Tena diyor. Mustafa Yoker'le sohbetimize devam ediyoruz. Kalimera Fener, Şalom Balat kitabının yazarı. Ee, yeni kitap projeleriniz de var. Sanırım yazmışsınız da. Onlardan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii. Ben aslında bu kitabı ilk başta e, tek kitap olarak planlamıştım. İstanbul Düşlerim'de kaldı diye bir çalışmaydı. Fakat yazmaya başlayınca e, dikkatimi bir şey çekti. O da İstanbul'un kozmopolit yapısını anlatabilmem için her şeyden evvel İstanbul'da yerleşik olan Ee, üç e, hatta dört cemaati yaşam biçimlerini anlatmam gerekiyordu. İşte bunlardan Marmara kıyısına yerleşen ağırlıklı olarak Ermeniler, Haliç kıyısında Yahudi ve Rumlar ve İstanbul'un düz aksı dediğimiz işte Sultanahmet'ten Ahmet'ten kapıya kadar olan bölgede yerleşmiş olan Müslüman ahali. Ve bunların hepsi o kompartman sistemi içinde kendi başlarını, kendi cemaat hayatlarını yaşıyorlar. O yüzden buradaki semtlerde e, muazzam eserler bırakmışlar. Ve burada bir yaşam biçimleri var, alışkanlıkları var. Ve iş genişliğe genişliğe üç kitaba gitti. E, bunlardan birincisinde Haliç kıyısını anlattım. Haliç kıyısındaki e, Yahudilerin ve Rumların... Ve aynı zamanda gene Müslümanların küçük Mustafa Başa Cival'deki Müslüman yerleşimlerini anlattım. E, i̇kinci kitap Nefsi İstanbul. O düz Müslüman Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren özellikle de ağırlıklı olarak Fatih'i anlatıyorum. Çünkü İstanbul'un e, ana e, çekirdeğini Fatih oluşturur. E, üçüncü kitap ise Parev Kumkapı. E, orada da e, İstanbul'un Ermeni kültürü üzerine e, tabi anlatmam gerekiyor. De. En önemli şeylerden bir tanesi çünkü. Bugün e, İstanbul'daki mimari yapılara bakıldığı vakit Ermeni mimarların, Rum mimarların e, eserlerini bol miktarda görürüz. Ama maalesef e, ne bir caddede ismi vardır ne de herhangi bir sokağa ismi verilmiştir. Benim bildiğim galiba bir tek Bakırköy'de Datyan evet. var. E, işte, eskiden olanlar da değiştirildi. Evet bile. eskiden olanlar değiştirildi. Tabi sadece e, Ermenilerin Rumları, dilin değil Pek çok şeyleri değiştirdiler. Yani buradan e, pek çok e, dini bütün Müslümanlar da nasibini aldı. Sadece e, şeyler değil yani azınlıklar değil. Mesela şapka takmayı reddedenmişti Müslümanlar. Mesela yani onun dışında e, çok şey vardı. Mesela bizim orada bir e, sokak vardır. Debah Yunus. E, tabak Yunus yaptılar. Hı hı. Yani tabak ne demek yani? Tabak Yunus oldu. Debah Yunus değiştirdiler. Tabak Yunus yaptılar. Bunun gibi bir sürü E, yerin isimlerini e, değiştirip değiştirip duruyorlar. Halbuki tarihi yarımadada da bence hiçbir yerin ismi değiştirilmemeli. Çünkü e, ben Avrupa'da çok uzun yıllar yaşadım ve hala yaşıyorum. E, 40 sene evvel gittiğim Zürich'le bugünkü Zürich aynı. Hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Orada e, Savoy Oteli vardır Paradeplatz'ta. Ben iki kere yıkılışını sahip oldum. İki kere yani yıkıldı ve bu üçüncüsüymüş aslında. Üç kere de aynısını yaptılar. Aynısının tıpkısını yaptılar. Ve 40 senedir Zürich'te hiçbir değişiklik yok. İsviçre biraz bize çok fazla gelen bir örnek olabilir bu konuda. <gülüyor> o kadar olmasa da en azından biz biraz devamlılık istiyoruz. Gerçekten yer adlarının da sadece İstanbul'da değil, İyisi, bütün Türkiye'de iade edilmesi Ama onun için herhalde öncelikle zaten o isimlerin de buraya ait isimler tabii. olduğu, yabancı yani. olmadığı idraki gerekiyor. Evet, Peki, çünkü isimler gelip... tarih. Yani isimler bir, bir olayı bir şeyi anlatıyor. Yani e, şu anda mesela düşünüyorum e, Fatih'teki isimler var. Hepsi Fatih'in hocalarının isimleri. E, aynı şekilde e, Kumkapı'da da bir takım şeylerin e, oradaki önemli Ermenilerin isimlerinin olması lazımdı. E, bugün bir örnek olarak şey yapayım. E, bütün Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar olan o çizgiyi baktığınız vakit e, Balyanların bir sürü eseri var. Niye o caddenin ismi Balyan Caddesi olmasın? Ki siz zaten 1935'te bu kadar aslında Ermeni mimar, Rum mimar dururken bir batılı mimara şehrin yapısının emanet edilmesini de sorguluyorsunuz. En acısı odur. En acısı benim için odur. Siz kent soylu mimarlarınızı dışlarsanız bunun yerine e, Parisli bir mimarı çağırırsanız Parisli mimarın yapacağı bulvar açmaktır. Yaptığı ilk işte zaten Unkapalı Bulvarı yani Atatürk Bulvarı denilen bulvarı açmasıdır ki o şehrin e, kalbine bir neşter vurmaktır. Bir kalbine neşter vurulmuştur ve olduğu gibi şehir ikiye ayrılmıştır. Zaten ondan sonra da ikiye ayrıldı. Gerçekten ikiye ayrıldı. Eminönü ve Fatih Belediyeleri ortaya çıktı. <gülüyor> ve daha sonrasındakiler tabii e, bu tabii bilinçli yapıldı. Çünkü o aksın geçtiği yer İstanbul'un orta noktası. Mustafa Bey e, bu güzel sohbetin sonuna gelmek durumundayız. E, ama ben özellikle size teşekkür ediyorum. Bu kentsel dönüşümün sadece bugünün meselesi olmadığını... Ve geçmişte yapılan yanlışların aslında daha büyük daha belki de travmatik sonuçlara yol açtığını bir tartışmamıza vesile oldunuz. Bir kentin topografisinin aslında tarihi bütün dönüşümleri ifade ettiğini de bizle paylaştığınız için de çok çok kıymetliydi Rica tespitleriniz. Yeni kitapları da e, nefsi İstanbul'da Parev Kum da merakla e, bekliyoruz. Çok teşekkürler. E, bu akşam Kadıköy Gitar Cafe'de Ayşenur Kolivar'ın e, Kolivar bir konseri var. Kendisini biliyorsunuz Karadeniz şarkılarıyla, türküleriyle, hemşin ağzı, laz ağzıyla söylediği şarkılarla biliyoruz. Ondan hemşince bir şarkı geliyor. Bahçeye Hanımeli albümünden Norhars ellim, yeni gelin olayım. Radyo Agos Tüm acık radyo dinleyicilerine merhabalar. Reklamlar Ben Özel Sizin Lisesi Öğrencisi Dila Ceren Özel. Bizim öğretmenlerimiz öğrencileriyle kendi çocuğu gibi ilgilenen... ...bizlerin sorunlarına kendi sorunuymuş gibi çözüm bulmaya çalışan...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 m Radio. Radio agos ding ding ding ding ding ay ben kim ay ben i da <Sessizlik> Ete to, ete to, jälin lö, jälin lö, heitä kä, heitä la, Duşa bu, duša bu, du. çapece, çapece, rastleve, rastleve. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Sireli paregamner, per luis. Aysör, ksan yirgu tektemper, das yirgu şabat. Mer, yot erort tasin, pariegak. Yedinci dersimize hoş geldiniz. Konumuz e-olmak fiilinin şimdiki zamanı. Daha önce size bahsettiğim tüyoların en önemlilerinden birini öğrenmeye hazır olun. İşte mutlaka ve doğru ezberlemeniz gereken e-fiilinin şimdiki zamanı. Tekil halleri. Yem, yes. Çoğul halleri yenk, ek, yen. Veya konuşma dilinde y'leri bir kenara atıp m es, e. Enk, ek, en. Doğal olarak yem veya m birinci şahıs, yes veya es ikinci şahıs, e üçüncü tekil şahıs, yenk veya enk, Birinci çoğul şahıs, ek, ikinci çoğul şahıs, yen veya en, üçüncü çoğul şahıs oluyor. Gelelim e fiilinin şimdiki zamanının olumsuzuna. Ç, sesini hatırlıyoruz değil mi? Evet, haklısınız. Başa bir ç getirmek yeterli oluyor. O halde, E fiilinin şimdiki zaman olumsuzunu görelim. Tekiller. Çem, ces, çe. Çoğullar. Çenk, çek, çen. Tekrar ediyorum. Çem, ces, çe. Çenk, çek, çen. Cümlelere geçmeden bu haftanın kelimelerini verelim. Gin, kadın. Ayrı, erkek. Şad, çok. Kaç, cesur. Sirun, sevimli. Love, iyi. Keş, kötü. Anuş, tatlı. Şimdi bir kat cümle. I sure love yem veya I sure love em. Bugün iyiyim. I keş çem. Bugün kötü değilim. Bızdikleri çar yen veya çaren. Küçükler yaramazdırlar. Anuş narinçneryen veya anuş narinçneren, tatlı portakallardır. Sirun ginman yes veya sirun ginman es, sevimli bir kadınsın. Kaç ayreryen veya kaç ayreren, cesur erkeklerdir. Sirun çenk, sevimli değiliz. Als ağçık şat parien bu kızlar çok usludurlar. Öngerneris keşchen arkadaşlarım kötü değildirler. Martek insansınız love iyi değilsin. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sizi e-fiilinin şimdiki zamanı ile baş başa bırakıyor ve iyi haftalar diliyorum. Kal şapat desnavelu huysov. Gelecek hafta görüşmek umuduyla. Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da yet mi? Da yet mi? eta to e to jilinu jilinyo hetake eta le hotala duşa, bu, duşa bu, çabete, çabete, rasefe, rasefe. Emekli Öğretmen Şuşan Özoglu'yla, her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle sevä. Sevgili Öğretmenimize Şuşan sevä. çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve... Bir kültür haberiyle devam edelim. İlk Türkçe tiyatro yazarı Şinasi olarak öğretilir. Bu ilkler üzerinden muhteşem vurgular vardır. Bu ilkleri bir miktar oraya emek veren gayrimüslimler üzerinden genişletme gayretleri görülüyor. Haklı olarak çünkü ilkler onlara aitmiş meğer. Bu anlamda bir katkıda Tiyatro alanında geldi Türkiye'nin batılı anlamdaki ilk tiyatro esirinin Yervant Baret Manok'un araştırmasıyla Doğu ile Batı arasında San Lazaro sahnesi adlı kitap uyarınca aslında Ermeni rahipler, muhitarist Ermeni rahipler tarafından yazılmış olduğu ortaya çıktı. BGST yayınlarından çıktı kitap BGST yani Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde kardeş türküleri de barındıran bacarı da barındıran ve çeşitli sanat dallarında tiyatro dans başka dallarda da araştırmalar yapan ürünler veren tartışan üreten bir kurum adeta kendi başına bir üniversite bu da onların yayını ve son derece değerli. Türkiye'de sanat tarihi aslında son yıllarda son 20 yılda 30 yılda diyebiliriz belki giderek de hızlanan bir şekilde yeniden yazılıyor. E, bu anlamda mesela Türkçe ilk romanın e, Ermeni harfleriyle Türkçe 1852'de e, Vartanbaş'a, Hofsef Vartanyan tarafından yazıldığı teyit edilmişti. Belki daha fazla araştırılırsa e, Rum, Rum harfleriyle, yani daha doğrusu Yunan harfleriyle yazılmış bir romana da rastlanabilir sanırım. E, ya da başka örnekleri de bulabiliriz. Bu anlamda epeyce cahiliz. E, Yervant Baretman'un çalışması da, İlk tiyatro oyunlarının Şinasi tarafından değil, e, Muhtaryan Manastırı'ya yani Muhtaryan Tarikatı e, bünyesinde Viyana ve Venedik'te yapılan çalışmalarda Ermeni harfleriyle Türkçe yazıldığını e, gösteriyor. Ve e, kitabın tanıtımı e, 18 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Aralık'ta Cezayir Salonu'nda, Beyoğlu'nda e, yapıldı. E, burada e, Yervat Baretmanuk'un hocası e, Profesör Boğaz Levyon Zekiyan da Bulundu bir konuşma yaptı Ve Yervant Barit Manuk Diyor ki oyunların metinleri Yayınlanmamış olduğundan ...mıhtaristlerin arşivlerinden... ...el yazması orijinallerine erişip... ...fotokopilerini almam gerekiyordu. Bunların manastırdan olmayanlara verilmesi... ...bir güven sorunu oluşturuyordu. Raipleri bu konuda ikna etmek... ...epey çok zamanımı aldı diyor. Muhtemelen de zaten orada... E, Bogoslevon Zekiya'nın çok büyük... E, ...girişimi olmuş olsa gerek. Kendisi aynı zamanda... E, ...kültür alanına büyük hizmet veren din adamlarından... ...ve aslında manastır denen şeyin... ...gerçek anlamını yani... ...mıhtaristlerin de ne olduğunu bize gösteren bir şey. Çünkü... Manastır deyince kendi içine kapalı bir e, dini yapıyı değil e, basım evinden okuluna aslında kültüre adanmış ve kültür derken de Başlangıç Ermeni kültürü olmak üzere ama ait bulunulan yer neresiyse Osmanlı ise Osmanlı, Venedik'se ise İtalya üzerinden hizmet veren koca bir yapıdan söz Aslında ediyoruz. Aslında manastır hayatında bir kozmosu, mikrokosmosu denilebilir. Oradan bir sürü şey çıkıyor aynı zamanda. Mesela şarap da çıkıyor. Çünkü insanlar aynı zamanda orada yaşayan insanlar yemek de yiyorlar, içki de içiyorlar ve... Ee, Viyana'daki Mıhteryan Manastırı'nda e, yüzyıllardır formülü değişmeden hala üretilmekte olan ve manastıra gelir getirmesi için satılmakta olan e, Mıhteryan diye yanılmıyorsam adı bir şarap çeşidi de Viyana'ya giden, Viyana gidenler tarafından satın alınabiliyor. Esas kökende Muhitara kadar geri gidiyor. O Zekiyan da hani bu büyük kurucuyu anarak Muhitarın düşüncesini Batıdan öğrenmek ama Batılı olmaya heves etmemek olarak özetliyor. Evet. Sivaslı Sepas'ta Muhitar diye anılıyor. Ermeni Katolik cemaatinin kurucusu sayılıyor ve Osmanlı döneminde bir Katolik olarak. Ortodoks Ermeniler tarafından hoş karşılanmadığı ve burada faaliyet göstermesi burada dininin yayması yaşaması kültür üretmesi çok kolay olmadığından maalesef sürgüne çıkmak daha doğrusu ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor ve Venedik'e yerleşiyor San Lazaro adasına Subhazar Ermencesi ile ve orada inanılmaz büyük bir manastır kompleksi var senin de bahsettiğin gibi büyük bir kültür üretimi var hala faaliyet gösteriyor. Profesör Levon Boğuz da e, oranın bir e, rahibi, bir katolik rahip ama aynı zamanda felsefe profesörü. E, ve mıhtaristlerin, mıhtaryanların Ermeni kültürüne, diline, e, edebiyatına, tarihine yaptıkları katkılar e, inanılmaz derecede e, büyük bugüne kadar. E, buradan başka bir şarkıya e, geçelim. Daha sonra da sohbetimize devam edeceğiz. E, Mıhtaristlerden bahsetmişken... E, Profesör Bogos Levon Zeki'nden bahsetmişken bir dini şarkı e, seçelim dedik. E, 2001'de Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmesinin 1700. E, yıl dönümüydü O yıl dönümü vesilesiyle çıkmış e, bir albümden Felix Simonyan ve Nenilie Mardirosovan'ın albümünden bir Mesrop Mashtots duası, yani Ermeni hafiflerin yaratıcısı olan 5. yüzyılda yaşamış olan Mesrop Mashtot'un e, kaleminden çıkmış bir dua. ...yani 1600 yıldır söylenen bir dua... ...der vor geliyor... İtalya'dan Almanya'ya doğru uzanıp Avrupa turumuza devam edelim... Ee... Bir Berlin Fatih olarak Robert Koptaş konuğumuz olacak bu bölümde. Çok da ağır bir geziydi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldin 18 Aralık Salı günü. 11 Türkiye'li gazeteciyle 20 yıldır orada faaliyet gösteren Türkiye-Almanya Kültür Forumu'nun düzenlediği bir etkinlik. Sen de bildiğim kadarıyla Türkiye'den katılan tek gazeteci oldun. Ee, bir alalım hanımefendiyle e, neler yaşandı aranızda. O kadar ağır değildi aslında. Ee, dışarıdan ağır göründüğünün farkındayım. Takım elbiselerle falan e, beni görmeye çok alışık değilsin. E, i̇lginç tabii ilginç bir deneyimdi benim için. E, dediğin gibi 11 gazeteciydik. Bunların 10'u e, Türkiye gazetelerinin Avrupa temsilcileriydi. E, Türkiye'den katılan sadece bendim. E, ben e, ifade özgürlüğü konulu bir panele katılmak üzere gitmiştim. Türkiye Almanya Kültür Forumu Ve Osman Okka'nın davetiyle sağ olsunlar benim programa da bu görüşmeye de dahil ettiler. Merkel üç, üçüncü defadır Türkiye'li gazetecilerle böyle yılda bir kere bir saatin ayırarak görüşüyormuş. Ve bunu sadece Türkiye'li gazetecilere yapıyormuş aslında. Diğer ülkelerden internasyonel gazetecileri 170 ülkenin gazetecileri arasında seçerek bir toplantı yaptığını ama Türkiye'li gazetecilere özel bir önem verdiğini söyledi. O da bir tuhaf değil mi? Çünkü bizde hani Merkel'in genel imajı... E Türkiye'nin e, Avrupa Birliği konusunda e, en büyük çekinceleri olan ve aslında bir nevi e, sürece ket vuran bir lider olarak e, konumlandığı için. Evet öyle gerçekten hatta işte bu konuda Sarkozy ile birlikte başı çektiği için de Merkozi politikalarının mimarı olarak biliniyor. Yani daha kapalı bir e, Avrupa daha Hristiyan bir Avrupa Türkiye içine almayan bir Avrupa politikasının mimarlarından e, önemlilerinden biri e, Merkel. Ee, ama şöyle bir şey söyleyebilir bunun sebebi olarak neticede Almanya'da 3 milyon Türkiye'li yaşıyor ve e, Almanya için bir iç sorun aynı zamanda göçmenlerin entegrasyonu meselesi uyumu meselesi e, ben açıkçası samimi gördüm Berkeli sohbetin havası itibariyle samimiydi off the record bir sohbetti e, ve bu görüşmeyi de daha ziyade gazetecilerin kendisine soru sormasından çok e, kendisi Türkiyeliler kendi politikaları hakkında ne düşünüyor? Bunu anlamak için yapıyor izlenime edindim. Yani aldığı sorulardan da verdiği cevaplardan da kendi bazı sorduğu sorulardan da kendi politikasını bir anlamda test ediyor gibi göründü bana. Şöyle bir farklılık var gördüğüm kadarıyla. Kıbrıs'ın dönem başkanlığı bitiyor Aralık sonu itibariyle ve Avrupa'dan alınan işaretler şu anda... Özellikle Sarkozy'nin de seçimi kaybetmesinden ve Hollandın Türkiye'ye karşı daha ılımlı yaklaşan Hollandın e, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye'ye dair Avrupa politikasının biraz yumuşayacağını gösteriyordu zaten. E, Sarkozy özür dilerim Merkel'le yaptığım görüşmede yaptığımız görüşmede ben bunu teyit etme fırsatı buldum. E, en önemlisi kendi ağzından aslında e, söyledi. E, imtiyazlı ortaklık Önerisini Türkiye'ye yani bir üyelik değil de bir imtiyazlı ortaklıkla ancak Türkiye'nin AB'ye yakınlaşabileceğini söyleyen kendisiydi ama yine kendisi bu politikayı terk etmekte olduklarını terk edeceklerini ima etti aslında söyledi hani of the record diye ben öyle yazmadım ama e, görünen o ki e, yeni fasılların e, müzakere fasılların açılmasını engellemeyecekler Türkiye'de demokratikleşmenin kesintiye uğraması reformun kesintiye uğraması konusunda çok kaygılı olduğunu iletti ama biraz daha yapıcı yaklaşacağını Türkiye'ye bundan sonra e, tahmin ediyorum e, gerçi şeyi de biliyoruz Hani o konuda da e, biraz uyanık olmak lazım e, 2000 14-2020 bütçesinde AB'nin e, Türkiye'nin üyeliğine dair e, herhangi bir kalem ayrılmış değil. Buna dair bir masraf öngörülmüş değil. Bu da demek oluyor ki 2020'den önce zaten bir üyelik gibi bir durum söz konusu olacak değil. Zaten Başbakan Erdoğan da 2023'ü en erken gösteriyor. Dolayısıyla uzun vadeli bir süreç. E, Merkel'de Hani bu süreçte çok negatif bir pozisyon almamayı siyaseten daha doğru buluyor olabilir. Çünkü aynı zamanda önümüzdeki yılda Almanya'da seçim var. Onu da unutmamak lazım. Merkele bir de Almanya'nın geçmişle yüzleşme konusunda Türkiye'ye örnek teşkil edebileceği noktasında bir notun olduğunu Biliyorum özellikle Ermeni soykırımı konusunda Almanya'nın o günkü Osmanlı yönetimiyle işbirliği iş içinde e, olması konusunda daha eleştirel bir tavır geliştirilebileceği. Hani bunun gerekip gerekmediği yönünde e, aslında hani gerekse fena olmaz diye e, gayet zarif bir hatırlatmış, hı hı. hatırlatman olmuş olsa gerek. İlginç de iki soru sorma şansım oldu. Birisi işte bu e, imtiyazlı ortaklık politikasını terk edip terk etmeyeceği, gelecekte Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacağıydı. Ona bahsettiğim türden bir cevap verdi. Son turda da yine bir soru sorma şansım olduğunda bu konuyu açtım. Çünkü biliyorum ki Almanya'nın ittihatçılarla Alman subayların, Alman genel kurmayının o zamanki Kaiser'in silah ortaklığı, silah arkadaşlığı konusunda Almanya'da hiçbir şey bilinmiyor. Bu konuda çalışmalar var ama çok sınırlı çerçevede kalıyor ve Alman eğitim sistemine böyle bir şey girmiş değil. Dolayısıyla ortalama Alman için 1915'te ne oldu, Ermenilerin başına ne geldiği aslında Almanların da sorumluluğu olan bu. E, Mesela hiçbir şey ifade etmiyor. Mecliste aslında bir e, şeyi geçirirken e, tasarıyı geçirirken e, dahletmişlerdi bunu evet. ama demek ki hani arka plan bilgi e, donanımını Evet orada bir taahhüt etmiyor. var aslında Almanya bu konuda gerekli çalışmaları üstlenecektir diye bunu destek e, şeyinde kararında taslak da değil o kararı olmuştu artık 2005'te yanılmıyorsam. Evet. E, böyle bir şey var ama Merkel de sorumu anlamadı ilk başta. Yani Alman ortaklığı dediğimde başka tür bir şeyler söyledi e, ve ben benim tekrarlamam biraz daha açmam gerektiğini de inanın ben bu konuyu bilmiyorum dedi. Buradaki mütevazılığı da ben aslında önemli buluyorum. Bilmiyorum ama not alacağız arkadaşlarla tartışacağız e, dedi. E, buradan e, bir kaybımıza geçelim e, çünkü aslında e, bir yerleri bizim için var eden oranın e, ruhunu yansıtan ve e, orayı bilinir kılan hani e, Merkel'den bağımsız e, buralarda da e, hep e, belli insanlardır. Onlardan e, birini e, çok genç yaşta zamansız kaybettik. E, Sivas Ermenileri ve Dostları Derneği kurucu başkanı ve Yeni Kapı Surp Tatios Parti Kilisesi Vakfının eski yöneticisi Payal Gülüdere. Sepastası Payal, Sivaslı Payal olarak biliniyor. Her alanda e, derneğinden e, vakfına, e, kilisede, e, törenlerde giyilen çabiklerin onarımından e, aklınıza, hayalinize gelebilecek her mekanda e, hizmeti olmuş e, pırıl pırıl bir insan. O yüzden de çok büyük bir e, acıyla e, defnedildi ve onun için özel bir sayfa hazırladık. Sayfa kendi kendini hazırladı aslında bir vefa olarak. Hmm. E, Payel abi ben genç tanıdım, geç tanıdım e, ama pek çok insanın dediğin gibi hayatında iz bırakmış, çok ışıltılı e, bir insandı. Benim için e, Sivas'ta olması, benim hemşerim olması dışında ben babamı genç yaşta kaybettim ve babamı tanıyan çok az ahbabım var, çok az insanı tanıyorum. O da babamla ahbaplık etmiş bir insandı o yüzden de <gülüyor> Kendisine özel bir sevgim var. E, gazetede inanç özekmekçi, e, onun genç arkadaşlarından biri bir akademisyen, Anadolu'nun anı ustasıydı e, demiş Payel abi için. E, on, on, onun yazısından, inancın yazısından bir son paragrafı okuyarak sonra da bir Aşık Veysel şarkısına bağlanalım. istiyorsan sen ok. Peki. Ee... Payel abi Anadolu'nun anı ustasıydı ama anıları yitip gitmişliğin nişanesi değil bilakis bugüne denk düşen şimdiyi anlamlı kılan parçalardı. Payel abiden sanki bir müzisyenden istek parça rica edermiş gibi anı isterdim. Hadi ah barik yan komşunuz Şükrüye Bacı Sensimas'a yıllar sonra gittiğinde bir gece, gece vakti sesini kapı ardından nasıl tanıdı da Payel Tunes demişti anlatsana. O müthiş belagatıyla her seferinde de bıkmadan anlatır. Bizde Eva ablayla her seferinde ağlar ve ben arındığımı hissederdim diyor inanç özekmekçi. Programı burada kapatıyoruz. Payel abi Payel Güllüdere nur içinde yatsın toprağı bol olsun. Ee, Radyo Agos'un kaydını Emre Ertani programdan birkaç saat sonra Agos'un web sitesinde hazır hale getiriyor. Bir haber şeklini sunuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şarkılar konusunda bize yardımcı olan Altuğ Yılmaz arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Sivaslı Payel Güllüdere'ye Sivaslı Aşık Veysel'den bir şarkıyla Sen Bir Ceylan olsan Olsun'la veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. sözleseni alınmaz dermanı yoktur ilacı busu yaralasaym sözleseni dinleydi dinleydi sevdiğim bu Karayel Allah geği Ben bir çoban olsayım sende bir Şünsem tor vay hüzünle şenay Ey dilin derdi hüzünle Ve Şolsan da kurtulmaz din eleyim miden Egel gor sev iye gözüle se